Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Salati ve teslim. Ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmain, emma bat, biz geçen hafta sağlıklı kalp üzerinde durduk değil mi? Sağlıklı kalp üzerinde durduk, ölü kalbe geçemedik, normalde amacımız o bölümü bitirmek idi. Ama biz ölü kalbe geçemedik. Ben ölü kalbi işlerken de hasta kalp, ölü kalp. Evet. Burada kaynak kitabından faydalanacaktım. Şimdi biz ha hayat bulan kalbi işledik. Bunun özelliklerini söyledik. Hayat bulan kalbin, yani diri kalbin özelliklerini söyledik. Selamette olan kalpti. Selamette olan kalpti. Bu kalp. Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefet eden her türlü şehvetten uzaktı. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Hayat bulan kalp hiçbir şekilde günah işlemeyen kalp değildir. Hayat bulan kalp, diri kalp hiçbir şekilde günah işlemeyen kalp değildir. Ama hayat bulan kalbin özelliği şudur. 1. Bu kalp vahiy ile karşılaştığı zaman vahiden anında etkilenir. Vahiy ile karşılaştığı zaman vahiden anında etkilenir. Vahiy ile karşılaşmak ve vahiden anında etkilenmek demek ne demek? 1. Kur'an okuduğu ve Kur'an dinlediği zaman hiçbir şey anlamasa bile bu kalp coşar. Bu kalpte bir boyun eğime görünür. Bu kalp hani Enfal suresinin başında bir ayet var ya ben o ayeti okuyayım size. Enfal suresinin hemen başında اِنَّمَا الْمُؤْمِنِنَا لَذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman Allah anıldığı zaman hemen kalpleri titrer diyor. Bakın tekrar ediyorum. Hayat bulan kalp Sağlıklı kalp, günah işlemeyen kalp değildir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri titrer. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانَا Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ise onların imanı artar. Şimdi bu bilgi size şöyle bir fayda verecek. Hocam benim kalbim sağlıklı mı değil mi? Ben sağlıklı bir kalbe sahip miyim değil miyim? Kur'an'ı açın dinleyin. Kur'an sizin kalbinizi etkiliyorsa evet. Günahkar bir Müslüman olsan da sen sağlıklı bir kalbe sahipsin ya da ya da senin kalbinde hastalık varsa bu hastalık çok küçük bir bir ağrı kesiciyle gidecektir. Büyük bir cerrahi operasyona gerek yok. Bu hastalığı gidermek için işte grip gibi nezle gibi çok küçük basit bir operasyon senin hastalığını giderecektir. Allah şahol değil mi? Bir başka ayet okuyalım. Bu da Zümer suresi ayeti 30 3. ayet. Allahu nezele ahsenel hadis. Kitaben muteşabien mesani. Allah sözlerin en güzelini birbirine benzer ve ikişer olarak indirmiştir diyor. Takshiru minhu cılıhudul lazine yakşevne Rabbahum, Rablerinden korkanların ondan dolayı kalpleri coşar. Sümme teli nu cılıhuduhum ve kulu buhum iladikrillah. Sonra kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar ve inceleşir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalbinizde Titreme varsa, yumuşama varsa, incelme varsa, hatta ve hatta gözyaşı dökme varsa, siz günah işleseniz bile kalbiniz yani o günahı işlediğiniz an hastalanmış, sonra temizlemişsinizdir. Nasıl temizlenecek onu da anlatacağım. Yani kalp nasıl bu hastalıktan kurtulacak onu da anlatacağım. Bu bir. Hani dedik ya sağlıklı kalbin belirtileri Allah'ın zikrinin onun üzerine tesiri vardır. Allah'ın zikrinin sağlıklı kalp üzerinde nesi vardır? Bir tesiri vardır. Anlaşıl değil mi? Peki bu tesir nasıldır? Bir, Kur'an dinlediğiniz zaman. iki Kur'an ile, sünnet ile öğüt verildiği zaman yüz çevirmeyen kalp, Sağlıklı kalptir Kur'an ile Sünnet ile Kendisine öğüt verildiği zaman Yüz çevirmeyen kalp Sağlıklı kalptir arkadaşlar O halde kendinizi deneyin Müslümanlar size Nasihat ettiği zaman Allah ve Resulü Size Bir şey emrettiği zaman İşittik ve itaat ettik diyen bir kalbe Sahip misiniz Yoksa Müslümanlarsa nasihatte bulunduğu zaman ya da siz kendi nefsinize nasihatte bulunduğunuz zaman o nasihat karşısında yüz çeviren misiniz? Buna dikkat edin. İşte sağlıklı kalp ile hasta kalp arasında en önemli etken budur arkadaşlar. Sağlıklı kalp ile hastalıklı kalp arasında en önemli, en güçlü etken budur. Dikkat ederseniz İmni Kayyım bir önceki derste Resul'e muhakeme olmak dedi. Resul'e muhakeme olmak. Mesela ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başkasına muhakeme olmaktan selamette kalır. Sadece Resul'e muhakeme olur. Bu şu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmü karşısında kalbinde hiçbir dayık, daralma yoktur. Hani ayette diyor ya. Fela ve rabbike la hatta yuhatimuke فيما شجر بينهم ثم verdiği hükümden dolayı kalpte bir haraç kalpte bir darlık yoktur evet selim kalp budur ölü kalp ise arkadaşlar biraz sonra okuyacağız ama ben size okuyacaklarımızın hülasasını biraz özetleyeyim ölü kalp bir kafirane kalptir çünkü kendisine iman yoktur. Bütün kafirlerin kalbi ölü kalptir. Bu bir. İki, ben ölü kalp olarak nitelendiriyorum ama şöyle söyleyelim. İki türlü ölüm vardır arkadaşlar. Bir, hastalıkta, hastada artık hayat fonksiyonları çalışması hale gelmiştir. Manevi ölümden bahsetmiyorum, madde ölümden bahsetmiyorum. Manevi ölümden bahsetmiyorum. Mesela siz bana arıyorsunuz. Hocam Ali öldü diyorsunuz. Ne demek bu? Hayat onu hayatta tutan bütün fonksiyonları bitti. Beyin ölümü gerçekleşti. Kalp durdu. Bu birinci ölümdür. Bir de adam sekir halindedir. Ölmemiştir ama onda umut kaybolmuştur. Önemli bir yere geleceğim. İyi dikkat edin. Adam ölmemiştir ama onda Umut kaybolmuştur Mesela bir artist vardı Yedi yıl veya on yıl Makinelere bağlı yaşadı Normalde tıbbi olarak Ölmedi ama Tıbbi olarak ölmedi ama Hayatta da değildi Hayatta da değildi Makinelerle Beyin ölümü gerçekleşmedi Kalp durmadı ama bütün Vücut fonksiyonlarını yitirdi Göz görmüyordu Burun koku almıyordu Dil hareket etmiyordu, kulak duymuyordu, iğne batırsan irkilmiyordu, sinir sistemleri tamamen bitmişti, sinir sistemleri tamamen bitmişti. Ama teknik olarak ölmemişti. İşte arkadaşlar, ölü kalp iki adırdır. Bir kafirin kalbi, iki Müslümanın kalbi. Kafirin kalbi hayat fonksiyonlarını tamamen bitirmiş. Beyin ölümü gerçekleşmiş, kalp durmuş ölümdür. Kâfir'in ölümü buna benzer. Müslümanın ölü kalbi ise kâfir'in kalbi gibi tamamen ölmemiştir. Sekir halindedir. Bugün yarın ölümü bekliyoruz. Sekir halindedir. Bugün yarın ölümü bekliyoruz. Beyin ölümü gerçekleşmemiştir ama makinelere bağlı yaşıyordur. Ama Makinelara bağlı yaşıyordur. Arkadaşlar bu kalp vahiden hiçbir şekilde etkilenmez. Bu kalp vahiden hiçbir şekilde etkilenmez. Sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim dinlesin zaten dinlemez. Bu Müslüman biz kafiri bir kenara bırakalım. Kendimizle uğraşalım biraz. Bu Müslüman zaten Kur'an-ı Kerim dinlemez. Dillese de Kur'an-ı Kerim'in üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Kalbinde hiçbir hareket olmaz. Hiçbir etkilenme olmaz. Meal okusa cennet ayetleri onu e, amele teşvik etmez. Cehennem ayetleri onu cehennemden uzak tutmaz. Haramlardan uzak tutmaz. Göklerden ve yeryüzünden bahseden ayetler onda bir tefekkür oluşturmaz. Onda bir tefekkür oluşturmaz. Geçmiş kavimlerin akıbetini anlatan ayetler onda bir etki sağlamaz. İlim öğrenip ilmiyle amel etmediği zaman ilmiyle amel etmeyenlerin ne hale düştükleriyle ilgili ayetler onda bir etki uyandırmaz. Onda bir etki uyandırmaz. Sonuçta vahyin ona bir etkisi yoktur. Vahyin ona bir etkisi yoktur. Çünkü biraz önce ikinci vermiş olduğum örnekteki ölmemiş ama hayat fonksiyonunu fonksiyonunu yitirmiş gibidir. Gözün görevi nedir? görmektir. O vahyi görmez. Kulağın görevi nedir? İşitmektir. O vahyi işitmez. Kalbin görevi nedir? Nasihat almaktır. O vahyiden nasihat almaz. O vahyiden nasihat almaz. Evet. Böyle bir kalptir. Ve bu kalbin girilmesi neredeyse mümkün değildir. Bu kalbin Dirilmesi neredeyse mümkün değildir. Maalesef. Allah korusun bizi kardeşler. Şimdi işin önemli boyusunu anlatayım ben size. Yani boğazın biraz hırıltılı çıkıyor ama idare edin. Çünkü bu hırıltıyı kesmek için böyle iş çekmek, ses çok zarar vermiş. O yüzden yapamıyorum bunu. Ses nasıl çıkarsa çıksın böyle idare edeceksiniz. Yapabileceğim bir şey yok. İlim verebilmek için. Müslümanlara bir şey anlatabilmek için. Yani ben sesimden rahatsız değilim. Günlük konuşmada sesimde bir problem yok. Telefonda konuşurken, ailemle anlaşırken. Ama sadece hitap ederken problemim var. Hitap edebilmek için, sağlıkla hitap edebilmek için 3 kere ameliyat oldum. Üç kere narkoz yedim. Üç kere bıçağın altına yattım. Demek ki nasip değilmiş. Ben de sadece böyle sevdiklerime ders yapacağım şimdilik. İnternet dersleri yapmıyorum. Düşünmüyorum da yapmayı tamamen düzelene kadar. Düzelirse, düzelmezse yapacak bir şey yok. Sevdiklerimize bu şekilde idare edecek. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, arkadaşlar işin tehlikeli kısmı şudur. Bugün işlediğiniz bir günahın ciddi anlamda zararını görmeyebilirsiniz. Bugün Kur'an dinlememenin zararını görmeyebilirsiniz. Bugün nasihatten öğüt almamanın zararını görmeyebilirsiniz. Ama vücut nasıl yaşlanır? Bir vücut nasıl hasta olur? Düşünün. Zamanla bir hastalık vardır. Önlemini almazsınız. Bütün vücuda yayılır ve sizi yatağa düşürür, sekir haline getirir. Artık hiçbir şey o kalbe fayda vermez. Arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin. Her an böyle bir tehlikeyle yüz yüze gelebiliriz. Her an böyle bir tehlike ile yüz yüze gelebiliriz. Anlaşıldı değil mi? Bundan dolayı Kalbinizi kontrol edin. Eğer ölü kalp değilse kalbiniz sevinç duyun. Hasta bile olsanız tedavisi mümkün. Hasta bile olsanız tedavisi nedir? Mümkün. Yani üç tane kalp var. Sağlıklı kalp var. Ölü kalp var. Hasta kalp var. Kalbiniz hasta olsa bile tedavi mümkün. Ama Müslümansanız ve kalbiniz ölmüşse... Gidişat, şirkeme ve küfredir. Gidişat, şirke küfredir. Bunu böyle bileyin. Evet. Okuyalım bakalım İbni Kayyum ne diyor? İkinci kalp bunun zıttıdır diyor. Yani ölü, hayat bulan kalbin zıttıdır. Bu kendisinde hayat belirtileri olmayan ölmüş bir kalptir. Ben bunu ikiye ayırdım. Hayat belirtileri olmamak demek ne demek? Yani ya ölüdür, hiçbir tepki vermez. Ya da sekir halindedir, makineye bağlıdır, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, konuşamıyor, anlar anlamıyor, hayat belirtileri yoktur. Bu kalp Rabbini tanımaz, kafirin kalbi. Ona ibadet etmez, bizden bahsetmiyor bu kafirin kalbi. Onun sevdiği hoşlandığı davranışlarda bulunmaz. Aksine Rabbini öflendirecek öfkelendirecek olsa bile zevk ve tutkularını gerçekleştirmeye devam eder Evet, bakın burada burada kafirin kalbiyle müslümanın kalbi birbirine çok yaklaşıyor hangi müslümanın kalbi ölü müslümanın hangi müslümanın tam olarak küfür sınırına yaklaşmış müslüman her an ayağa kaydı kayacak belki akşam müslüman olarak yatacak Sabah Müslüman olarak kalkamayacak. İşte bundan bahsediyoruz. İşte bu Müslüman'dan bahsediyoruz. Bu Müslüman Rabbin'e ibadet etmekten zevk almıyor. Rabbin'e ibadet etmekten zevk almıyor. Bilakis Rabbin'e isyan varsa, Rabbin'e isyan etmek keyifli ve eğlenceli ise ona koşarak gidiyor. Rabbin'e isyan etmek. Keyifli ise ona koşarak gidiyor. Gece namazına kalkmıyor. Rabbini ibadet var burada. Gece namazına kalkmıyor. Farz namazlarına iştahla yönelmiyor. Farz namazlarına. Ama Rabbini kızdıracak, Rabbini öfkelendirecek bir durum varsa orada işe koşarak o işin peşinden koştuyor. Koşarak o işin peşinden koştuyor. İşte burada Müslümanın kalbiyle kâfirin kalbi birbirine çok benziyor. Ben eserlere baktım. Ölü kalpten bahsederken Müslümanın kalbinden alimler bahsetmiyor. Peki hocam sen niye bahsediyorsun? Müslümanın kalbine ölü kalp diyemez. Çok düşündüm. Şöyle bir gerekçe buldum. Alimler İslam toplumunda ya da en azından şirkin, küfrün, fıskın, fücurun bu kadar çok olduğu bir toplumda yaşamıyorlardı. Günahlar her taraftan saldırmıyordu. Onlara günahlar her taraftan saldırmıyordu. Ama günümüzdeki Müslüman gibi bir Müslüman görmedikleri için belki Alimler, belki alimler buraya Müslüman'ı dahil etmediler. Ben ise dahil ettim. Ama dikkat edin. Nasıl Müslüman? Bize göre zahiren Müslüman. Tevhid ehli. Ama tabi biz bunu bilemeyiz. Yani bu Müslüman hastalıkla kalbe sahip Müslüman bilemeyiz. Ama siz kendinizi bilirsiniz. Ben toplumda Müslümanlar arasında bu hastalığı gördüğüm için burada öncelikle siz kardeşlerimi uyarmak istiyor. İbadetlere nasıl devam ediyorsunuz buna bakın. İbadetlerin sizin üzerinizdeki etkisine bakın. İbn-i demiş olduğu bu özelliklere bakın. Ve böyle bir hastalık varsa çok hızlı bir eğitim metoduna tabi olun. İbadetler size keyif vermiyor. Günahlarsa, keyif veriyorsa problem vardır. Kur'an'ı dinlemekse keyif vermiyor. Şarkı, türkü dinlemek, malayani dinlemek, boş şeyler dinlemek size fayda veriyorsa hemen önleminizi alın. Hemen önleminizi alın. Çünkü sıkıntılı bir durum vardır. Evet. Hoşlandığı ve arzu ettiği bir şey yaptığında bu davranışın Rabbinin hoşuna gidip gitmediğine hiç bakmaz. Nefsine hoş gelen bir şey yapıyor. Rabbim buna kızıyor mu kızmıyor mu hiç umursamıyor. Rabbim buna kızıyor mu kızmıyor mu hiç umursamıyor. Evet. Bu kalp sevme. Bir. Korkma. 2 Hoşnut etme. Üç. Öfkelendirme. Dört. Yüceltme. Beş. Boyun eğme. Altı. Bakımından Allah'tan başkasını ibadet ediyor. Ne demek? Allah'ı değil Allah'tan gayrısını seviyor. Allah sevgisi kalbinde hiç yok. Allah korusu kalbinde hiç yok. Allah'tan başkalarından korkuyor. Allah'ımı hoşnut edeyim. Allah'tan gaysını mı? Allah'ı hoşnut etme gibi bir derdi yok. Allah'ı öfkelendirmek, öfkelendirmemek. Mesela arkadaşını öfkelendirmemek için azami gayret gösteriyor. Eşini öfkelendirmemek için azami gayret gösteriyor. Babasını öfkelendirmemek için azami gayret gösteriyor. Oğlunu çocuğunu öfkelendirmemek için azami gayret gösteriyor. Ama Rabbini öfkelendirmemek için hiç gayret göstermiyor. Hiç gayret göstermiyor. Evet. Yüceltmek. Kendini yüceltiyor. Arkadaşını yüceltiyor. Eşin dostunu yüceltiyor ama Allah'a yüceltmek gibi bir gayreti yok. Allah'ı yüceltmek gibi bir gayreti yok. Boyun eğmek. Dünyaya boyun eğiyor. Nefsine boyun eğiyor. Sevdiğine boyun eğiyor. Babasına boyun eğiyor. İş yeri sahibine boyun eğiyor. Tağutlara boyun eğiyor. Ama Allah'a boyun eğmek gibi bir derdi yok. Eğer bir şeyleri seviyorsa... Nefsinden dolayı seviyor, Allah için sevmiyor. Bir şeyleri razı etme peşinden gidiyorsa nefsi için razı ediyor, Allah için değil. Nefret ettiğinde yine nefsi için nefret ediyor, Allah için değil. Buradaki tercüme çok kötü, verdiği zaman hevası için veriyor, esirgediği zaman hevası için esirgiyor. Allah'ın peşinden gitmiyor, Vahim peşinden gitmiyor. İşte bu kalp ölü, hasta kalptir. Bu kalp nedir? Bu kalp arkadaşlar, hasta kalptir. Nefsin istek ve arzuları bu kalbin kılavuzudur. Kalbi nereye gidiyor? Nefis nereden giderse onun peşinden gidiyor. Arzusu hangi yönde ilerlerse? O da o yönde ilerliyor. Evet. İhtiras ve tutkular. O nefsin sürücüsü olmuş. Cehalet seyis, gaflet ise binittir. Burada nasıl şey yapmış? Hevası onun önderidir diyor. Onun önderi nefsidir. Şehveti onun komutanıdır. Şehveti neyi emrederse o da onu yerine getirir. Cehalet onun yöneticisidir. Cehalet ona lider olmuştur. Gaflet ise ona binek olmuştur. Gaflet ise ne kadar güzel cümleler bak. Evet. O, dünyevi arzularını elde etme düşüncesinden, düşüncesinde şen, nefsi düşkünlüklerinin sarhoşluğunda Hemel elde edilecek olan dünyevi menfaatleri istemesinde ise anlaşılmazdır. Nasıl bir cümle anlamadım. Başka bir tercümeden okuyayım ben size. Ölü kalp dünyevi gayeleri elde ettiğinde düşünerek sevinir. Bu tercümede nasıl bilmiyorum. Keşke Arapçasına baksaydım. Şöyle tercüme edelim. Ölü kalp. Dünyevi hikayeleri elde etmeyi düşündüğünde hemen sevinir. Bu tercüme güzel oldu. Bu benim tercümem. Ölü kalp dünyevi arzuyu ona sunduğu zaman kalp sevinir. Evet. Bak çok güzel oldu arkadaşlar. Ölü kalp neymiş? Dünyevi arzuları ona sunduğu zaman sevinir. Arzuların sarhoşluğuna saplanmıştır. Dünya sevgisiyle bataklığa tamamen saplanmıştır. Ölü kalp uzak bir yerden Allah'a ve ahiret yurduna çağrılır. Onu iyiline çağıran sesin gösterdiği istikamette gitmez. Size dedim ya nasihat almaz diye. Ölü kalp asla nasihat almaz. Aksine her asi şeytanın peşinden koşar. Ayette geçiyor ya bu. Dünyalık menfaatler nedeniyle öfkelenir ve olur. Onu öfkelendiren şey dünya menfaatidir. Kızdığı şey dünya menfaatidir. Kızdığı şey dünya menfaatidir. Hoşlandığı şey dünya menfaatidir. Nefsi düşkünlükler onu batıl dışında her şeye karşı sağır yapmıştır. Nefsine öyle düşkündür ki batılın dışında her şeye sağır kesilmiştir. Bahtının dışında her şeye sar kesilmiştir. Burada bir şiir getirmiş. Onun düşmanına düşman, sevdiklerine dost. Kime yakın olmuşsa Leyla, o sevgili o akraba. Adam sevgilisi için dost olmuş. Yani adam dostluğu ve düşmanlığı sadece dünya için kuruyor. Adam dostluğu ve düşmanlığı sadece kim için kuruyor? Dünyası için kuruyor. Evet. Bu kalbin sahibiyle arkadaşlık kurmak insanı hasta eder. Onunla sosyal ilişkilerde bulunmak insanı zehirler. Arkadaşlığı ve sosyal ilişkileri sürdürmek insanı helak eder. Evet. Burada güzel bir nasihat dersi bitiriyoruz. Çünkü fazla devam edemeyeceğim. İyice rahatsızlandım. Ee, güzel bir nasihat. Bu kalbin sahibiyle arkadaş olma. Bu arkadaşlık seni helak eder. O halde bundan sonra biraz daha kendimize çeki düzen vereceğiz. İçimizde, kendi içimizde, cemaat içerisinde nasihatten yüz çeviren, dostluğunu Allah için yapmayan, düşmanlığını asla hiç yapmayan, İnsanlardan uzak duracağız. Çevremizde bu insanlardan uzak duracağız. Bunların başına bir kafirler geliyor. İki, biraz önce özelliklerini saydığımız Müslümanlar geliyor arkadaşlar. Bu kadar yeterli olsun inşallah. Nasihatın kısa olanı güzeldir. Ben bu dersleri bir ders gibi değil de bir nasihat gibi görüyorum. Zümer Suresi ve Enfal Suresi ayetlerini ezberliyoruz. Önümüzdeki hafta. Derse gelmeden. Önce ben yine açıyorum dersi. Siz önceden ezberlerinizi serdar arkadaşımıza veriyorsunuz. Zümer suresi 33'tü. Enfal suresi de ya 2 ya 3'tü. Oraya bakın inşallah. Benim diyeceğim bu kadar. Dersi dinlersiniz. Eğer test soruları çıkartabilirsiniz cevaplarız. Çıkartamazsak özetleyip bana gönderiyorsunuz. Bana diyecek olan var mı arkadaşlar? Peki Allah'a emanet olun. Dua olun inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket.